Sevgili dinleyiciler, burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Akşam Seddim 1 Sahibi Enver Ölen, Sorumlu Yönetmen Radi Karadayı, Program Yönetmeni Niyazi Hancı, Senaryo Hüseyin Aydemir, Seslendirme Yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu. Güzellik. Ne zamandır hasta? İki gündür. Şimdiye kadar niye getirmedin tabi kiye? Getiremedik bey. Bilmiyorduk sizin geldiğinizi. Aa, şimdi komşular dedi de koştum geldim size. Şu anda bir şey yapamam. Yarın tabi kiye getir. Allah rızası için. Allah rızası için doktor bey. Bir ilaç verin. Bir şeyler yapın. Sabaha çıkar mı? Çıkar, çıkar çıkar. Sadece ateşi yüksek. <gülüyor> ha, şu saçaktaki buzlardan koparıp bir bezesel çocuğun alnına koy. Yarın da getirirsin tamam mı? ya Yarabbi. Şifa senden. İnşallah yavrumu sabaha çıkar. Ağlama yavrum. Ağlama Hadi. Nihayet gitti. Sinir bozucu insanlar. Hiçbirinin kafası çalışmıyor. Medeniyet nedir bilmiyorlar ki? Ne kadar da soğuk. Şu sobaya biraz daha odun atayım. Ne yapmak lazım? Bilmiyorum ki. Saat neredeyse 24'e geliyor. Yatsam bari. Hiç de uyku'm yok. Bütün gün nasıl vakit geçirdir burada? Dağın dışı. Buradan bir an önce kurtulmalıyım. Yoksa çıldırırım. Ne biçim yerler buralar? Nereden de düştüm? Doktor bey! Doktor bey! <Gülüyor> Yine mi? Bulamayacağım bu vahşi insanlardan. Doktor! Doktor! Ne istiyorsun gecenin bu saatinde derdin nedir ha? Kusura bakmayın doktor bey. Aa. Aslan var da çok ağır. Hadi, içeri gir de öyle konuşalım. Gir içeri gir. Ben giremem. Düşseydik yola zavallı çok acı çekiyor. Nesi var? Ne bileyim doktor bey. İnim inim yiyor. Diyemiyor ki der beni. Ne zamandır aslan? Bir hafta oldu. Ama bu akşam iyice ağırlaştı. Nefes alamıyorum. Hı hı, buraya yakın mı? Yakın sayılır ya. Hemen öncedik şu tepenin ardındaki köyü. He? Ne tepesin? Senin tepe dediğin yer koskoca süpan da abi. Keştirme yerler bilirim bey. Ya deli misin sen? Gecenin köründe nereden bulacaksın keştirmeyi olur? Şu tipiye bak. Göz gözü görmüyor ki. Bulurum bey. Her zaman gidip gelirim bu yolda. Hadi hadi, hadi gir içeriye. Sabah olsun öyle gidelim. Doktor efendi kurbanın olayım. Etme eyleme. Ben sabaha kadar nasıl bekleniyor İyi hoşta ben buralarda, kışta, gecenin bu karanlığında nasıl gidebilirim? Ama istemiyorsan sen gidebilirsin. Ben gir içeri sabah olsun bir çaresine bakarız diyorum. Tamam, tamam doktor efendi. Madem öyle diyorsun, eh. Of. Şu birmak işten değil. Yaime mektup yazmadayım, onun çevresi geniştir. Bana güzel bir tayin edilecek yer ayarlasın. O kadar arkadaşlık yaptık. Ha, işte. Latbalem de burada. Biraz içli bir mektup olmalı. Açındırmalıyım kendimi. Önce şuraya bir tarih atalım. 11 Mart 1964. Ha, sen sobanın başında ısın, bana bak. Benim bazı işlerim var. Tamam. Tamam da duramıyorum. Cehl, pardon. Ne yapayım bilemiyorum. Durursan durur. Evet. Sevgili dostum. ...sana bu mektubu nerede yazdığımı... ...tahmin bile edemezsin. Dostum... ...buraya mecburi hizmetimi yapmak üzere... ...üç gün önce geldim. Geldiğim günün gecesi... ...çevredeki bütün yollar kapandı. Burada seviyeme göre birini bulup konuşmak... ...elbette ki mümkün değil. Kendimle konuşabiliyorum... Şu üç gün bana üç yıl gibi geldi. Senden dost olarak ne rica edeceğimi tahmin etmişsindir. Rica değil, lalvarıyorum. Beni bu dağın başından kurtar. Etrafını kullan. Tayinimi bir ay... Evet, önce... doktor bey, kurbanın ah. olayım. Şimdi Doyamıyorum. Ya Ne laf anlamaz adamsın sen be. Bu saatte hangi vasıtayla gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Donalım mı? Ölelim mi? Bak, bakın doktor bey. Kızağım var. Atım maşallah kuvvetlidir. Hem ulaştırır bizi göre. Dayanamıyorum. Elimde değil. içim yanıyor doktor efendim. içim. Olmaz ve adam. Yarın tabipliğe getir dedi. Bu havada yola çıkılır mı hiç? Soğuktan donarız. Ölürüz. Kurtlara yem oluruz. Çığ altında kalırız. önümüzü göremez bir uçurumdan aşağı uçarız. Siz korkmayın be. Aha şu avucumun içi gibi bilirim ben bu dağları. Bir şey ciltler olmaz. Siz gözünüzü yumup açıncaya kadar götürürüm ben sizi. Kızak mı mı? Dörtüsü bile yok. Donarız be. Bakın bey. Buna çepemek derler. İşlemez soğuk. Alın. Benimkini giyin. Peki sen ne yapacaksın ha? Sana kış yok mu? Ben ben alışığım soğuğa. şey olmaz. Hadi. Hadi alın giyin. Acele edin. Bir an evvel çıkalım yola. Oğlumun... Zavallımın acıları dinlesin. Bak ne onun acıları diner ne de bizimki. Bu havada, bu saatte, bu karanlıkta yola çıkamam. Çıksak bile köye ulaşamayız. Anladın mı? Madem bekleyemiyorsun şimdi git sabah gelirsin. Ne laf anlamasın adam? Aptal dağlar. Bu kendini bilmez köylülerle ne yapacağım ben burada? Durmadan gece gündüz kapımı çalarlar artık. Ah anne. Bütün bunlar hep senin yüzünden. ...ne durduruyorlar ne laftan alıyorlar. Ah medeniyet. Ah Avrupa. Biraz da buralara düşseydi diye yolu. İnsanlık öğrenselerdi. Gecenin bu saatinde kimse kimseyi... ...rahatsız eder mi hiç? Olacak şey mi? Medeniyet. Ah medeniyet. Neredesin? söyler. ne güçsüz insan ya. Sinirlerim iyice bozuluyor. mektubu da bitirmem lazım. Nerede kalmıştım? Hı. Evet dostum. Mektubuma ara vermek zorunda kaldım. Çünkü gece yarısından sonra bile rahat yok bana. Az önce kapım çalındı, açtım. Karlar davetsizce doluştu içeriye. Kapının önünde soğuktan, kıp ...kırmızı kesilmiş bir dağlı yüzü duruyordu. Sakalları neredeyse buz tutmuştu. Bu soğukta, bu tipide başka bir köye... hasta olan olduğuna bakmam için çağırdı beni. Evet, tabii ki gitmedim. Bu kışta kurtlara yem olmaya... ...hiç niyetim yok. Çarptım yüzüne. Ama anlamıyor. Şimdi kapının önünde hala inatla bekliyor beni. Türkü söylüyor... Zaten içim sıkılıyor. Bir de bu türkü hüzme boğuyor beni. Aray var ayı... Bulsan beni... Aray var ayı... Bulsan beni... Bu, bu türkü değil İlahi Annemin ilahisi... ...çocukluğumdan kulaklarımda kalan bir ses. Amma da işten söylüyor. Annem. Ah annem. Şimdi duysaydı bunu mutlaka ağlardı. <Gülüyor> hey, İyi gidip şuna bir bakayım. Senin. Ne yapıyorsun burada? <Gülüyor> bir şey. Kusura bakmayın bey. Sesim yüksek çıktı. Sizi rahatsız etsin değil mi? Bakın sustum. Sustum işte. Söylemem bir daha. Daha ne bekliyorsun? Niye gitmiyorsun? Nasıl gideyim doktor? Oğluma sizinle geleceğime söz verdim. Dinlemeleri hala kulaklarımda. Eli boş gidip de ne yapayım? Sabah olunca sizinle giderim. Of. Şu hale bak. Koskoca ihtiyar karşımda ağlıyor. Hay Allah. Rahatsın abi. Sen mi acaba? Tabi. Tabi ya Ziya en kısa zamanda tayinimi ayarlar nasıl olsa. <gülüyor> Hem döndüğünde arkadaşlara anlatacak bir maceram da olur. Gideyim bari Şunur'la. Adın ne senin? Hasan Bey. Hadi sana ha, Gidelim bakalım. Kızağı hazırla. Sen kazandın. <gülüyor> <gülüyor> ne dediniz? Kızağı mı hazırlayayım? <gülüyor> şey... Bana... Bana dediniz değil mi? Ya. Ya sen deli misin? Başka kim var ki burada? <gülüyor> Kusura bakmayın bey. Sevindim de. Sevincimden sordum. Gidiyoruz değil mi bey? Gecenin bu saatinde şaka yapacak halim yok ya. Sen ata hazırla. Ben de lazım olabilecek araç gereçleri çantama koyup geliyorum. <gülüyor> Ay Allah razı olsun sizden. <gülüyor> Hasan Ağa, sen durmadan bu ilahiyi mi söylersin? Öyle ya doktor. Hem ağlar hem söylerim. Benim de canım arzularım mübarek peygamber toprağına. Ama gitmek nasip olmaz bir türlü. Nasip işte. Aynı arzu. Aynı hüzün. Tıpkı annem. Demek bütün ihtiyarlar birbirine benziyor. Böyle sızlanıp duruyorlar. Fazla kere delik de canımı sıkmasa bari. Asana, çok uzunluyordum. Yok Doktor Bey, bakın kasabadan çıktık bile. Çıktık ama hava daha da soğudu. Eh, açık daha çıkınca rüzgar sertleşiyor. Kasabada evler kesiyor ne de olsa rüzgarı. O karanlık biteceğim. Etrafta ışık bile yok. Yolu şaşırmazsın inşallah. Allah'ın izniyle şaşırmam bey. Dedim ya avucumun içi gibi bilirim buraları. Ne de ne iz var ne de yol. Burnunun yüzünü bile göremiyorsun. Peki sen gelirken nasıl geldin ha? Hiç, değil evet. Bismillah deyip koştum kıza. Nerede dara düştüysen yetiş ya fakir Ahmet dedim. Açtım manileri... Ne dedim, ne dedim? Ya fakir Ahmet dedim. O da ne demek? Bir, bir dua işte. Hey, <gülüyor> dua mı? Dua ile geldim buraya kadar demek ha? Ee, Doğa müminin silahıdır bey. <gülüyor> Şu silah silah, silah ya sana. Şu alimle bile Neden güldürdün beni. Cen düldürdüm doktor bey, gülünçeceksin <gülüyor> öğrendim ki ben. Yok yok, yok bir şey ya sana. Bakma sen bana. <gülüyor> Şeker, şeker ister misiniz? Şeker mi? Ne şekeriymiş o? Akide. hakkıda şekerim. O da iyi olur. İnsanın içi ısınır. Alın siz de atın ağzınıza. Hayır hayır hayır. Sen etrafa iyi bak yolu şaşırma. Eğer yolu şaşırdısan, yandık ha. Bu yolları iyi bilirim ama... ...yine de Allah şaşırmasın bey. Şaşırırsak yanar mıyız, donar mıyız bilmem. Bak, bak sana inandım da çıktım bu yola. Bakıyorum sen de yavaş yavaş korkmaya başladın ha Hasan ağa. Yok bey. Şu dağlarda yolumu şaşırmaktan kurtlara yem olmaktan korkma. Benim asıl korkum... ...yok daha başka. Ölümden daha başka korku mu olurmuş Hasan ağa. Bak seni bile gecenin bu soğuğunda bir sürü karanlığında... ...buraya kadar yetiştiren ölüm korkusu değil mi? Ölümden korkmamak elde değil. Kendimi düşünmüyorum. Oğlumum... ...ciğer faremi düşünüyorum. Benim içinse de... ...asıl korku... ...son korkusu. O da ne soruyormuş bu? Kusura bakmayın doktor efendi. Ebedi Hı. saadeti kaybetme korkusu. He. İçten içe yakıyor beni. Sürpüme beni asana. Kaybedecek neyin kalmış ki? Halen korkuyorsun. He? Doktor efendi. Ne diyeyim? ...bu gece benim en sevdiğimin acıları dinsin diye... ...üşenmeden sana geldim. Siz de zahmet edip bu teklifimizi kabul ettiniz. Evet. Allahu Teala razı olsun. Ufak yolculuk içinde sıkıntıları ve tehlikeleri birdir sadece. He, doğru değil mi ama? Doğrusuna doğru da... ...ufak tefek yolculuklar için... ihtimal tehlikeleri düşünüyorum. Uzun, sonsuz... Ebedi yolculuk için korkmamak mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> yolculuğun sonsuzu nasıl oluyormuş? Peki? Her faninin mutlaka çıkacağı yolculuk. Hayret yolculuğu. İşin yoksa var değil mi? Tipik bir bıraklık bakasın. Ne söylediğinin ne de kendinin farkında değil. Cahilliğine bakmadan bir de ders vermeye kalkıyor. <gülüyor> Allah bilir okuması yazması bile yoktur bunu. Asana <gülüyor> Okuman yazman var mı senin? Var biraz. Elimene geçirirsem okurum işte. Sana. Sana ne yapıyorsun? Yok yok. Ben bir şey duymadım. Kurt, kurt sesini duymadın mı? Ya. Ben bir şey duymadım. Nasıl olur? Şimdi duydum. Sakın kurttan mı sen? İnşallah saldırmazlar. Ya siya saldırırlarsa ne yaparız ha? Yanında silahın da yok. Dua. Dua müminin silahıdır dedin ya bey. Masala şaka yaptığın mı sana yoksun. Hadi hadi sen şu atı daha biraz daha hızlı sür. Bir an evvel ev ev köye var onun. Hepsi işimiz dışarı. Hadi karakası mı? Yürü. Yürü. Çıklar saldırırsa esrasa sığınacak bir tek ev bile yok. Şu tepeyi çıktık mı? Orada eski terk edilmiş bir bina vardır. Harap Oraya saklanabilir. Hadi hadi Hasan hadi biraz daha hızlı gidelim. Şuraya bak soğuktan. Can neredeyse. Allah ben aptalı kaçırdım galiba. Ne işin var gecenin bu saatinde? Bırak ...ihtiyarlar tut daha başında. Nasıl yaptım bu aday ben? Ne izin vereceksin <gülüyor> birinin peşine düştüm? Bu adamca deri ya da eşkıya. Hem he, hem nereden biliyor benim kasabaya geldiğimi? Daha kasabaların birçoğu bile görmedi beni. Hay Allah, ya öldürürse beni? Daldınız doktor bey. Ha! Ne, ne, ne dedin sana? <gülüyor> Durgunlaştınız birden. Yok dalıp gittiniz. Eh, ilk günler hep böyle olur. Dalar gider insan yabancı bir yere gelince. Ee, Saer memleket neresi doktor bey? Memleket mi? Heh, İstanbul Doğulma, mi? Ha, İstanbul'dayım Ha İstanbul'da doğdum. ...ama evet, Selim'in çoğunu yurt dışında yaptı. İbarek Şehir. İstanbul'u görmek mesip olmadı bize Doktor Bey. Ama, ama çok yani okudum. Yani. Öyle okudum ki... ...görmüş gibi oldum. Sokak sokak canlandırırım gözümde. İstanbul. Boğaz önünde akar gider. Ya. Minareler... ...kubbeler... ...mezarlıklar... ...terbiler... ...camiler... ...türbeler... Beri yakalı Üsküdar gözümde tüter. Eyüp Sultan. Hele Eyüp Sultan. <gülüyor> Resulullah'ın kabrine gidemedin. Bari Nihmandar'ın kabrine varıp ziyaret etsin diye içme yanar. Ah Doktor Bey ah. Hele anlatın. Kurbanınız olayım. Anlatın Eyüp Sultan'ı. Ey Eyüp Sultan'ı mı? <gülüyor> Nesini anlatayım hiç görmedim ki. Oh. Görmediniz mi? Efsah mı diyorsunuz doktor bey? İnsan İstanbullu olur da bir kez gitmez mi o mübarek? Sahabenin kabriler. Gitmedim dedim ya. Ölülerle işim yok benim. İşim yaşayanlarla. Yalnız daha çocukluğunda annemle bir yere gitmişti. Onun da adını hatırlayamıyorum. Yalnız yemyeşil bir yerde. Kocaman çınarlar vardı. Ha, bir de annemin gözyaşlarını hatırlıyorum. Ağlamıştı. <gülüyor> vallahi annem. Oh. Zavallı değil ki bey. Asıl zavallılık... yaşından nasipsiz olmak. Ben çok ağlarım. Beşikte bebek görür ağlarım. Sokakta beni bütüp ihtiyar görür ağlarım. Dertli görsem ağlarım. Düğün dermek görsem... ...gene ağlarım. Bak, bak ben hiç ağlamadım ama... ...bu yolculuk beni de ağlatacak galiba. Soğuktan durmak üzereyim. Ne zamandır yol alıyoruz? Giyiköy bir eve bile rastlamadık daha. Hani yakın demiştin. Kandırdın beni değil mi? E, Çalaşlanmayın e. doktor bey. Bakın tepeye gelmek üzere. E, i̇yi de at yürümüyor ki. Çakalım kaldık burada. Şu kayanın kurtusunda kalmış buraları. Onun için kar yumuşak. At saplanıp kalır. E, şey, ben ineyim de çekeyim hayvanı biraz. Dur, dur bir dakika ben de ineceğim. Ben yürüyüce ısınırım bari. O, aman doktor bey. Do doktor, doktor bey dikkat edin. Ne oldu? Taraftan değil bey, bu taraftan değil. E, o taraf uçurum. Ne? Uçurum mu? Uçurum mu var burada? E, e, ya, ne zamandır böyle yol alıyoruz? Demek. Demek bir yanımız tepe, öbür yanımız uçurum ha? Da, da, daracık bir yolda ilerliyoruz öyle mi? E, öyle. Allah. Bir yan tepe, öbür yan uçurum. Hayatta öyle değil mi bey? Kısa, daracık bir şey. Bu yolu bulan hedefe varmış. Bulamayanın ise ayağı kaymış. Uçuruma yuvarlanmış. Bırak şimdi bunları da bir an önce çıkar şu atı kalların içinden. İyi. Hadi kara kız. Gel gel. bu Olmuyor. Olmuyor işte. Buraya saplandık kaldık. Telhash etmeyin doktor bey telhash etmeyin. Hümmet ya o fiyahmet. Hadi. Hadi bismillah. Hadi. Hadi. Hadi karar kızın. Hadi, hadi, hadi. hadi. Oldu işte. Gördünüz mü doktor bey? Hadi. Hadi buyurun kız. Evet. Oh, biraz yürü. Hem yürümek daha emniyetli. Baksana kızan bir ayağı boşlukta gidiyor. Yol buralarda iyice daralır. Bakın ağa. Demin yine dua ettin, değil mi? Evet doktor bey. ...Himmet Ya'fakil Ahmet dedim. Elhamdülillah... ...bu maneğiyle açtın. Ne demek ki bu? bu? Bu bir dua. Bu öyle bir duaydı ki... ...İstanbul'u fetheden Mehmet Han Hazretlerinin... ...elindeki kılıcı düşürür... ...dudaklarından bu duayı... ...hiç düşürmezdi. Hı. Bu duayı ona hocası... ...İstanbul'un manevi Fatih'i... ...Akşemseddin Hazretleri öğretmişti. Akşemsettin mi? O da kim? Ne? ne dediniz doktor bey? Akşemsettin'in kim olduğunu sordum. bu cahilliğimle... ...imtihanla ediyorsunuz doktor bey. Elbet siz daha iyi bilirsiniz. Kusuruma bakmayın. Siz benimki cevezelik işte. Yok <gülüyor> ya. Sahiden soruyorum. <gülüyor> Etmeyin doktor bey. Biliyorum çok konuşup kafanızı ağrıttım ama... ...siz gene de kusuruma bakmayın. Canım ne kusuru ya. Hakikaten bilmiyorum. Kısır olur doktor bey kitaplar ve be mi okumadınız? Hayır okumadım. Bak biz tıp kitapları... ...lefen kitapları sosyal kitaplar okuruz. Allah Allah Allah. Allah. <gülüyor> ya, ya niye şaşıyorsun ki bu kadar? Akşemsettin'i illa bilmem mi gerekiyor yani? Öyle ee, ya. Siz ee. bilmezseniz kim bilecek? Niye? Çünkü Akşemsettin Hazretleri Türk çağrında... ...büyüm bir şahsıyettir. ...mikrop mazeriyesini bulmuş. Hayda! Bunu da nereden çıkardı şimdi? Okudum doktor bey. Ben bunca sene yüzlerce tıp kitabı okudum... ...ama senin dediğine hiçbir yerde rastlamadım. Bak mikrop teorisini... ...19. yüzyılda... Pasteur isminde Fransız bir doktor bulmuştu. Ne ondan bir sene önce... ...ne de Fatih zamanında... ...mikrobun varlığı bile bilinmemekteydi. Ya ben neler söylüyorum? Bir dağlı ile bakteriyoloji konusunda tartışıyorum. ...hem de bir daha başında. Hakikaten delirmiş olmalıyım. Bakın doktor bey. Astör'den tam 400 sene evvel... seddin Hazretleri... Hı. ...mikrobun varlığını biliyordu. Hı. Bunu... ...Maddetül Hayat adlı eserinden öğreniyoruz. Aynen şöyle yazıyor. Hastalıkların... ...insanlarda teker teker... ...peyda olduğunu sanmıyor. Hastalık... ...insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma ise... ...gözle görünmeyecek kadar küçük... ...fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur. Küçük ve canlı tohumlar. Evet. Evet. Bu, bu mikrop teorisi. <gülüyor> ama nasıl olur ki? O zaman da mikroskop bile yoktu. Mikroskop bile yoktu ama... ...Akşemseddin Hazretleri gibi bir hekim vardı. O hekim ki... ...ilmini Kur'an-ı Kerim'den... ...ve hadisi şeriflerden alıyordu. ...bunu da sevgili peygamberimizin... ...salgının bulunduğu yere gitmeyiniz... ...ve salgının bulunduğu yerden çıkmayınız... ...habisi şerifini ilham olarak bulmuştu. Ayrıca kanser hastalığı üzerine de çok çalışmıştı... <Gülüyor> ...ve bazı kanserde hastaları tedavi etmişti. Bakın ...sen bunları nereden öğrendin ha? Dedim ya doktor bey... ...çok okurum ben. <Gülüyor> Mesela... ...o söylediğin dua ile mikrop teorisini bulan akşam Settin'in ne alakası var ha? Çok şaşırdım. Şunu iyice bir anlatsana bana. <gülüyor> Anlatması zor, <doğru. gülüyor> Doktor Bey, dediğiniz gibi şaşırtıcı. Uzun süre. Evet, etrafta hiç ışık olmadığına göre yol da uzun değil mi? Bir şeker atsaydınız ağzınıza doktor. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Evet, evet, sağ ol istemez. Anlat sen Kimmiş bu akşensiz? Hekim mi? Hekim ya. Hem de ne hekim? Zamanının yokman hekimi. Dindeyin doktor bey. Şam diyarından... ...alim ve evliya bir zat kalkar... ...ailesiyle birlikte Anadolu'ya gelir. Bu zat... ...bu Ebu Bekir Tıddık Efendimiz'den gelen... ...Hamza Efendi'dir. Neden? niçin için geldiğini kimse bilmez. Bir ilahi enerji görüntü... onu ve gelip Osmanlı'ya kardeşiz. Görünüşte hiçbir şey getirmemiştir. Ama onun diyarı Rum'a getirdiği bir şey vardır. Yedi yaşında bir çocuk. Daha altı yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bu çocuk oğlum Mehmet Şemseddin'dir. Hamza Efendi oğlunu Osmanlı'ya emin ellere ruhunu Rabbine teslim eder. Mehmet Şemseddin büyür. ...yamanın bütün ilimlerini tahsil edip Osmanlı'da müderris olur. İlimle yüklenmiş, güzel ahlakla sütlenmiştir. Hastaları ücretsiz tedavi eder. Gece demez, gündüz demez çağrıldığı yere koşar. Sen ben de öyle yapmıyorum. Bak Halime, bu havada, bu yerlerde nereye gidiyorum? Eğlenmeye değil ya, hasta bakma. Doktor oğlum... <Gülüyor> ...sizin gibi o da çağrıldığı yere giderdi. Hasan ha? bizim iş başka iş. Sen ondan bahset. Çocuğu hastalanan bir baba. Gece kör. Dağ başı ve buraların garibi bir doktor. Ancak onlardan bahsedilir doktor efendi. Onlardan gerisi hikaye. Efendim, şemsiyem efendim. Buyurun. Efendim, sizi gecenin bu saatinde rahatsız ediyorum ama çocuğu, çocuğum çok hasta. Estağfurullah, hemen gidelim. Efendim, çocuğu buraya getirmek isterdim ama çok fena, size de zahmetler veriyorum. Estağfurullah, rahmet ne demek? Vazifemiz daha ölmedi ki. Şu sokakta efendim, buyurun. Ne var? ma? İni mi anlayamadık ki. İşte efendim bu ev. Buyurun. Buyurun şöyle geçin efendim. Siz bir zahmet bekleyin. Ben odadan çocuğu alıp geleyim. Tabii beklerim. Ev bomboş. Hiç eşyaları yok galiba. Çok fakirler anlaşılan. İhtiyarın neden nurlu bir siması vardı. Hem evde de hiç ses seda yok. Fesuphanallah. Şu kapıyı bir tıklatayım mı? ...kapı bir fiskeyle ardına kadar açıldı. Allah Allah! Burada da kimse yok. Ama az evvel ihtiyar buraya girmişti. Ayağım bir şeye takıldı. Bir zincir. Ne kadar da uzun. Zincir bütün odayı kaplamış... ...pencereden dışarıya uzanmış... Hiçbir şey anlamadım. Madem kimse yok... ...ben de evime döneyim bari. Allah Allah. Ne demek istiyor bu cahil köylü? Akşem de bir gece bir hafta için... ...evinden çağırıyorlar. Hey Alpana. Sonra ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum merak saldın. Ee, her iş merak sonunda başlamıyor mu? Doğru. Doğru doktor evladım. Sonra Akşemseddin'i hocası yanına çağırır. Efi sohbet ederler. Şemseddin, evladım. Hı, buyurun efendim. Hadi, akşam oldu artık. Koskoca medresede bir sen kaldın de ben. Akşam oldu, ne çabuk. Hep böyle dalıp gidiyorsun Ela son günlerde durgunlaştın iyice. Bihar var sen. Hadi çıkalım artık. Müsaadenizle şu kitabı yerine koyayım efendim. Okuduğun nedir? bayezid Bistami hazretlerinin sözleri efendim. Okurken elim yanacak zannettim. Buyurdukları sözler birer tokat olup yüzümde patladı. Her biri ateş olup içimi yaktı. Okudukça kendi derecemi anladım. Maazallah, maazallah. Hadi hem yürüyelim hem konuşalım. O sözler ki bana beni anlattı ve ben bir hiç olduğumu gördüm. Öyle deme evladım. Öyle hocam öyle. Bayezid-i Bistami Hazretleri şu on şey insanı aşağılık yapar buyuruyor. Cin ve nefret, öfke ve hiddet, büyüklenme, zulüm, mücadele, cimrilik, kötü huy, fena ahlak. Hepsini, hepsini kendimle görüyorum. Buyurduklarının hepsi bende var. İşte derecem, işte mevkiyim. Kendine haksızlık etme. Sen medresemizin gözbebeğisin. bebeğisin. İlmini ahlakınla süslüyorsun. Nefsinle her an mücadele halindesin. İnşallah sonunda hayırlı olur. İyi olur. ...bunca mücadelenin sonunda... ...gönlüm hala virane. Azgın nefsimin elinden bir türlü... ...kurtulamıyorum. 37 senedir susturamıyorum. Olmuyor. Olmuyor. Galiba seni anlıyorum. Bu taş duvarlar arasına sığmıyor. <gülüyor> Müsaade eder misiniz hocam? Hem Size bir şey anlatacaktım. Elbette. Söyle evladım. Dün gece... ...acayip bir şey oldu... Bir ihtiyar hastam beni bir eve götürdü. Sonra kayboldu. Odaya girdiğimde öbür ucunu görmediğim bir zincir buldum yerde. Hayırdır inşallah hayırdır. Sabaha kadar da uyuyamadım. Hımm çok güzel bir hal. Güzel bir müjde evladım. Sana yeni ufuklar açılıyor. Hayırlı olsun mübarek olsun. Artık açıkça belli. Sen çağrılmışsın evladım. Kim hocam? Beni çağıran kim? Bilmem ki. Hele yola çık. Ara onu sen. Onu bulmazsan da o seni bulur. İzinillah. E, kime gideyim hocam? Nereye gideyim? Şaşkınım. Aklıma geldi. Ben kara medresedeyken bir müderris numam var. Bir gün onu da çağırdılar. O da senin gibi her şeyi yüzüstü bırakıp çağırana gitti. Şaşırtıcı bir benzerdi. Ona şimdi Hacı Bayramı Veli diyorlar. Ankara'dadır kimse ona O zaman müsaade edin derhal yola çıkayım hocam. Hemen mi? Hemen. Anlıyorum. Yerinde duramıyorsun. Peki öyleyse. Hadi yolun açık olsun. Hakkınıza helal edin hocam. Helal ettim. Güle güle. Medresemizden bir yıldız kaydı. Maşallah. ...Susmancık medresesinden bir yıldız kaymıştı. Ama bu yıldız... ...başka mekanlarda daha güçlü bir şekilde parlayacaktı. Mehmet Şemseddin... ...her şeyi gözüstü bırakıp yollara düşer. Şey... ...Hatan ağa... ...bilinmeyen birileri hep birilerini çağırıyor. Korkmuyorlar mı peki? Akıllarına hiç kötü şeyler gelmiyor mu? <gülüyor> İlahi Doktor Bey. Hani ne demişler... ...korkunun ecele faydası yoktur. <gülüyor> Sen de tuhaftın ha. Sana da bir şey sorulmuyor ki. Ee sonra ne oldu? Şemseddin aramaya... ...çağrılan tese gitmeye devam eder. Ve yolu Ankara'ya kadar uzanır... Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyur ha gel bir şeyler ye Bereketli olsun biz o işi gördük. Şuradan bir su içip yüzümüzü yıkasak yeter. Elhamdülillah. Buz gibiymiş mübarek. Otur bir soluklan. Yorgun görünürsün. <gülüyor> Yorulmuşum. Uzaktan mı gelirsin? Amasya'dan. O oh, uzakmış. Yolculuk nereye? Ankara'ya. Ne yapacaksın Ankara'da? Hacı Bayramı Veli'ye mürid olacağım. <gülüyor> Başka mürid olacak şey bulamadın mı kardeş? Hacı Bayramı Veli'nin nesi var ki? Ee, o Veli falan değil Erenler. Dilenci, dilenci. Sen ne dersin derviş baba? Gerçek derim. Ben de düne kadar onun için dere tepe açtım. Ama onu ve müritlerini görünce yanıldığımı anladım. Madem ki bu yola çıktın... ...hiç olmazsa gerçek bir şeytan himmet diler. Kafamı karıştırdın derviş baba. Beni dinlersen Hacı Bayram'la hiç vakit kaybetme. Ben Zeynuddin Hafi Hazretlerine gidiyorum. İstersen sen de gel. O nerede? Alev'te. Ya, Ankara buradan çok çeker mi? Öğleye varırsın. Boşuna yorulacak. Olsun. Anlaşıldı. Sen kararlısın. Bak seni yarın öğleye kadar beklerim. Dönersen yol arkadaşı olur Halep'e gideriz. E, dönmezsen günah benden gider. Sen bilirsin. O zaman bana müsaade. Hadi uğurlar olsun. Ha, unutma yarın öğleye kadar bekleyeceğim. Benimle koskoca şey için nasıl konuşuyor? Yok veli falan değilmiş. Yok dilenciymiş. Koskoca şey dilencilik eder mi hiç? Hadi şemsettim sen yoluna devam et. Dervişlere yardım Derviş. edin. Allah Allah Allah. Ne Derviş verirsen, elinde Allah. O Allah. Dervişlere, Dervişlere yardım, yardım edin. edin. Dervişlere yardım Bana için. burası Ankara... ...bunlar da Hacı Bayram'ın müritleri dediler. Ama bu nasıl şey? Bu nasıl müritlik? Bunlar bilmezler mi ki... ...Ruzi Mahşer'de dilenciler... ...yüzlerinin etleri dökülmüş olarak kalkacaklar? Derviş haklıymış. Hacı Bayram denilen adamdan... ...mürşit olmaz. Bunca yıl müderrislik yap. Cihana ders ver... Sonra gel bir dilenci şehine teslim oldu. Olacak şey değil. En iyisi şimdi ben hemen Halep'in yolunu tutayım. Dervişi kaçırmayayım. Dervişlere yardım edin. Allah rızası, e Allah rızası için, için. Allah rızası için. Sen bize yardım etmeyecek misin beyim? Edim dede edeyim. Şuraya bak. Koskoca aksakallı adam bile dileniyor. Al bakalım derviş kardeş. Senin de gönlün kalması. Sağ ol Beni kırmadın. ...Hacı Bayram'ın dergahından mısınız? Evet. Dede alınmazsan sana bir şey sormak istiyorum. Sor beyefendi. Bu yaşta bu aksakalınla... ...ona buna el açmak sana ağır gelmez mi? Gelse ne yapabilirim ki? Şeyh böyle ister. Aman dede dediğine bak. Ayrıl dergahtan kurtul zilletten. O kadar kolay mı oğul? Müritleri Hacı Bayram'a zincirle bağlıdır. O birini mürit kabul etti mi... ...zinciri boynuna geçirir. Hacı Bayram... ...Ankara'dan çekti mi... ...zincirin ucundaki... ...Halep'te olsa... ...döner gelir. <gülüyor> Saçma. Aha ben Halep'e gidiyorum şimdi işte. Olur evlat... ...hakkında hayırlı olanı iste. Aha... ...seni sabah bekliyordum... Erken döndüğünü görünce iki kere sevindim. Niye iki kere? Birincisi iyi bir yol arkadaşına sahip oldum. İkincisi şayet dönmeseydin ömrüm boyunca acaba ben mi yanıldım diyecektim. Neyse bayağı yol aldık. Karnın acıkmıştır senin. Mola verelim isterim. Hayır acıkmadım. Durgunsun. <Gülüyor> Ankara'dan çıktığından beri boğazım sıkılıyor sanki. Hmm. ...umduğumu bulamadığımda benim de öyle olur. Merak etme, geçer. İnşallah. Hasan ağabey, bizim de bu halimiz geçer mi dersin? Halinize ne olmuş? Daha ne olsun. Benimle sen dalga mı geçiyorsun? Estağfurullah doktor ne haddime. Ben şunu demiştim... Evet. Elhamdülillah, iyi kötü yolumuz var, kuzamız var, gidiyoruz. Hadi. İnşallah hayırlısıyla varız. Selametle. İyiyiz, yolumuz da iyi, soğuk da yok. Sen Akşer metninden bahset. Onu anlatınca hepsini unutuyorum. Yoksa çıldırma olak mümkün değil. Bu adam iyice. ...ses almakta zorluk çekiyorum. Biraz, biraz duralım istersen. Evet. Bu gece şu handa konaklayalım. Çok az yolumuz kaldı. Sabah namazından sonra Halep'teyiz. Hadi şu hana girelim de iyice bir dinlenelim. İyi olur. Salamıyorum. Uyandırayım. Şura. Şemsettin. Şemsettin. Şemsettin uyan. Ne oldu? Nefes alamıyordun. Ben de uyandırdım. İyi misin? Boğazım. Boğazım sıkılıyor sanki. Boğazın mı? Aa. Boynun çepe çevre morarmış. Sanki biri zincirle sıkmış. Zincirle mi? Evet. İşte bak, halkaların izi var. ...demek zincir ha? Müritler... ...Hacı Bayram'a zincirle bağlıdır. O birini kabul ettiğini... ...zinciri boynuna geçirir. Hacı Bayram... ...Ankara'dan çekse... ...zincirin ucundaki Halep'te olsa... ...döner gelir. Halep'te olsa döner gelir. Halep'te olsa döner gelir. Şimdi anlıyorum... ...Ankara'da konuştuğumuz ad Hacı Bayram'dı. Eyvah! Eyvah bana! Eyvahlar olsun! Ne oldu? Neden eyvahlanıp duruyorsun? Sen beni uyandırmadan önce bir rüya görüyordum. Hayırdır inşallah? Boynuma kalın bir zincir bağlanmıştı. Zincirin ucu Hacı Bayram-ı Hazretlerinin elindeydi. Ben Halep'e gitmek istedikçe... ...o beni sürüye sürüye Ankara'ya getiriyordu. Ben hemen yola düşmeliyim. Ankara'ya gitmeliyim... Beni kabul eder mi ki? Evet. Gitmelisin ama aylardır yolculuk ettik. Biraz dinlen sonra yola çıkar. Hayır. Dinlenecek vakit yok. Hemen yola çıkmalıyız. Sen yalnız gideceksin. Neden sen gelmiyor musun? Biz o kapıya kabul edilmedik ki gidelim. Nereden biliyorsun? Kabul edilseydik bende de zincir olurdu. Hadi sen düş yola. Yolun açık olsun. ...tekrar düşer yola. Çöller geçer. Dağlar aşar. Aylar sonra varır Ankara'ya. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin dergahına... ...susamışcasına suya koşar. Fakat dergah boştur. Hacı Bayram-ı Veli talebeleriyle birlikte tarladadırsın. Akşam sen din gider yanlarına. Ne bir hoş geldin diyen olur... De yüzüne bakan, sanki orada yoktur. Fakat o talebelerle birlikte çalışmaya başlar. Yemek vakti gelir. Bayramı Veli Hazretleri kendi eliyle pişirdiği... burçak çorbasını talebelerine teker teker dağıtır. Akşam setini görmez bile, Oysa... köpeklere bile yemek verilmiştir. Demek ki Akşam setinden intikam alıyor. Öyle deme. Büyüklerin işine akıl vermez. Bir hikmeti vardır. Dinle. Şu aksakallıya bakın. Kim o? Sabah geldi. Hocamız ona hiçbir şey demedi ama... ...o bizimle birlikte yoruluncaya kadar ekinmişti. Hocamız o garibe neden yemek vermedi acaba? Vardır bir hikmeti. Bak o da daralıp gitmedi. Şuna bak. Şuna bak Köpeklerin çanağına gidiyor Onlarla birlikte yiyecek Ey ustanlar nefsim Sen bunu hak ettin Sana şeyhin kabından değil Köpeklerin yalağından yemek düşer Hey köse Veri gel Bizi çabuk avladım Gel Yanıma gel Gel, ...benim soframı otur. Zincir soruyla gelen misafir... ...işte böyle ağlar. Aşk verin köpeğe. Ne? miden bulandı. Böyle mi olmuş Sayda? Öyle ya. Eksi var da fazlası yok anlattıklarımın. Ama nasıl olur? kus koca bir bilim adamı gitsin köpeklerle yemek yesin. <gülüyor> Olacak şey değil. Üstelik de doktor. Hastalık bulaşacağını da mı bilmiyor. Ya değil. Bizler bazı insanları kendimizden aşağı görürüz de onlarla aynı sofrada yemek yemekten utanırız. Oysa akşam tertibin hazretleri köpeklerle aynı kaptan yemekten kaçınmadı. Onlar toprak gibi mütevazi olmasalardı Böyle büyümez verdi. Biz verde bu karlı kışta onları hatırlamazdık. Bu adam, bu adam sözleriyle beni hedef alıyor galiba. Ne zamandır yürüyoruz? Hala bir eve bile rastlamadık. Yoksa beni aynı yerde döndürüp duruyor. <Gülüyor> kurtlar, kurtlar, Hasan ah, Hasan sen de duydun mu? Duydum be <Gülüyor> Duydun da. Peki, peki saldırılar mı dersin? Korkun kurtlardan değil. Allah'ı alem birazdan ortalık... ...içi bir kazık kavuracak. İzmar ne diyorsun? Nasıl çıkacağız o tepeye? Siz hele değiliz Gerisi kolay. Yetiş <Gülüyor> ya fakir Ahmet. Himmet ya fakir Ahmet. Himmet ya fakir Ahmet. Hacet çok güzel sana... ...ya dua ediyorsun. Hastam için dua ederim bey. Allah şifa versin. ...kim bilir mi haldedir? Dört gözle bekler beni. Üzülme Hasan Sen elinden geleni yapıyorsun ya. Tipiye yakalamadan sığınağa gidebilir miyiz dersin? İnşallah bey. Ya Hasan ağa. Durgunlaştın birden. Sana bu hal yakışmıyor. Ne de güzel konuşuyordum. Hadi, hadi hadi susma da anlat. Sonra ne oldu bizim Lokman Hekim, ha? Yani şensettine Ne olacak bey? O rehberini buldu... ...teslim oldu. Nefsini Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerimin... ...zinciriyle zincirleyip... ...kurtuldu. Kutuldu mu? Ya Hasan Ağa... ...ömür adamsın ben <gülüyor> Bu nasıl kurtulmak ya? seçimlikten dervişliğe. diye. <gülüyor> Mühim olan Hakka kul olmaktı... O da öyle yaptı. Çok kısa sürede Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerimin elinde... Yüksek manevi derecelere kavuştu. Beni emretmişsiniz efendim. Gel Şemsettin. Gel evladım. Buyurun hoca. Şemsettin. Ya ak bir insan olan Zeytün insan cinsinin karanlıklarını çöküp atmakta güçlük çekmedi. ...ak oldun, paak oldun, ak şemsettin oldun. Estağfurullah hocam. Tomurcuktun, açtın gül oldun. Artık hizmetin sona erdi. Vazifen başladı. Var git. Nur-u Muhammedi cihana saç. İnsanları irşad değil Ama hocam... ...üzülme ve bizi unutma. Ziyaretimize gelirsin. Ve şunu hiç unutma ki... ...Sultanımızın oğlu... ...Şehzade Mehmed'i... ...gözden ırak etmeyesin. Fetih... ...sana ve ona müessar olacaktır. Onu yalnız... ...kovmayasın. Emredersiniz hocam. Bir de... ...nerede olursan ol... ...ne yaparsan yap... ...cenazemi sen yıta. Namazımı sen kıldır. Hadi yolun açık olsun. Hocam... Allahü Teala sizi başımızdan eksik etmesin... Hayırlı uzun ömürler versin. yeni bir programda buluşmak üzere anlat.